Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, mücella, musaffa faak ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, eshab kiramın, enbiya-i izamın, saadat kiram hazaratına, cümlemizin geçmişlerine ruhu şeriflerine, Rabül Evvelay'ın ümmeti Muhammed için bereket, rahmet olması, hasreten vatanımıza, milletimize bir rahmet tecellisi halinde Cenab-ı lütfetmesi, Vatanımızın milletimize şerirlerin şerlerinden muhafazası niyazıyla duasıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz nimetlerini müstaarak durumdayız. İnsan olarak dünyaya geldik. Bütün mahlukat arasında insan olarak cenaba bak bize lütfetti. Beni Adem mükerrem kıldık buyuruyor. Adem oğullarını üstün kıldık büyülüyor. Üstünlük siret yapısında, suret yapısında değil. Suret yapısında birçok mahlukat insandan daha gösterişli, daha cazibeli. Fakat siret bakımından ise yani iç dünya bakımından insan meleklerden daha üsteye gidiyor. Yok eğer Rabbini unutursa, Rabbinden uzakta kalırsa, o zaman diğer mahlukatdan daha aşağı düşüyor. Velhasıl insan iki tane sonsuzluk arasında. Yani artı sonsuzda Cenab-ı Hak'la dost olabilmekle Cenab-ı Hak'tan uzaklaşmanın arasında. Dünya imtihan olarak geldik. Hepimiz bu dünya mektebinin talebeleriyiz. Bu talebeliğimiz bizim son nefesimize kadar devam edecek. Son nefesimizde akadimizle, ibadetimizle, muamelatımızla topran sinesine gömüleceğiz. Ondan sonra yövmül hulut buyuruyor. Bitmeyen ebedi bir gün başlayacak. Yani bu şu dünya o ebedi güne bir hazırlık, bitmeyen güne hazırlık, bir sonsuzluğa hazırlık. Kaset dolduruyoruz. Bu kasette bize kıyamet günü gösterilecek, açılacak. Kitabın oku, bugün nefsin sana kafidir denecek. Şu dünya hayatımızı bizi yeniden seyrettirilecek. Nelerden gafil kaldık, neleri unuttuk, nerelerde kazandık, nerelerde kaybettik. Bu kasette gösterilecek. Yine ayet-i kerimede Fussule suresinde gözler konuşacak buyuruluyor. Gözler neler seyretti? Ömründe gözlerin ne işe yaradı, neler seyretti? Ne kadar hak, ne kadar batıl. Kulaklar neler işitti, ne kadar hak, ne kadar batıl ağızlarından neler çıktı ne kadar rahmet taşırdı rahmet tevziyeti ne kadar diken oldu kalplere. Deriler konuşacak buyruluyor. Velhasıl bu dünya bedeninde bir tek ağzımız var. Orada ise kıyamet günü bütün vücut bir ağz haline gelecek. Dünyadaki işlediklerimizden haber verecek. Cenab-ı Hak insan akıl, izan, idrak veriyor. Diğer mahlukatta bu yok. Diğer mahlukat içgüdü yani bir sevki tabiiyle gidiyor. Ancak yaşayacak kadar bir ona yaşayacak kadar bir inisiyatif veriliyor. Ot görüyor gidiyor, et görüyor gidiyor. Bunun birce kavgasını yapıyor vesaire oluyor. Hepsi insanlar için yaratıldı. Cenab-ı Hak göklerde ve yerde ne varsa insan amade kıldık düşünen bir toplum için buyuruluyor. İnsana sonsuz nimetler verildi. Akıl, izan, idrak. Bu akıl izan, idraki nasıl kullanacak? Cenab-ı Hak peygamberler gönderdi. En büyük insan terbiyecileri. İnsan istihatçıları. Suhlar ve kitaplar gönderdi. Biz ahir zaman ümmetine ise Cenab-ı Hak en büyük peygamberi bizim ümmet kıldı. Büyük lütuf. En büyük kitabı muhatap kıldı. Tabi bu büyük lütuf. Nasıl dünyaya bir sermayesiz geldik insan olarak. Böyle bir lütfa da bir sermayesiz Cenab-ı Hak lütfetti. Fakat tabi eline O gün verdiğimiz nimetlerden elbette sorulacaksını buyuruyor. Yani nimet ne kadar artmışsa fazlaysa kıyamette o kadar onun nimetlerinin hesabı sorulacak. Kimlere kadar bu? Ta peygamberlere kadar. Biz peygamber gönderme toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz Cenab-ı Hak buyuruyor. Peygamberler masum, günahsız. Fakat onlara Cenab-ı Hak Gatlarından hesaba çekecek bildiriyor. Zaten kıyamet günü zor bir gün. Ümmetler peygamberlerin yanlarına gidecekler. Peygamberler biz kendi derdimize meşgul Muhammed Mustafa'ya gidilecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in siviyesi Yüceliği bizim idrakimizin dışında. Biz ancak kendi idrakimiz kadar kavrayabiliriz. Ancak bir denizden kabımız kadar su alabilmemiz mümkün. Yani kabımızdan fazla su almamız mümkün değil. Onun için bizim Efendimiz'i tanımamız çok tahditli. Cenab-ı Hak bu tahdidi aşmamızı istiyor. Ve Cenab-ı Hakk'a bu hususta çok çok şükredebilmeyi, Ümmet-i Muhammed olduğumuz için. Ve bize de Cenab-ı Hak Efendimiz'in vasıflarını bildiriyor. Kardeşimizin okuduğu ilk ayet, Tövbe suretin son ayetleri. Orada Cenab-ı Hak, sizin içinizden bir peygamber gönderdik. Sizin sıkıntıya düşmeniz onu çok üzer buyuruyor. Yani Ümmet-i Muhammed'in sıkıntıda olmasa, dünyada da kıyamette de onu çok üzer buyuruyor. Zira o çok rauf ve rahimdir buyuruyor. Çok merhametlidir ve çok şefkatlidir buyuruyor. Cenab-ı Hak hiçbir peygamber üzerine bu iki sıfatı birleştirmiyor. Yalnız Efendimiz üzerine. Çok şefkatli ve çok merhametli. Yine Efendimiz buyuruyor. Ben kıyamete kadar, İsrafinin suru üfürünceye kadar ümmeti ümmeti diyeceğim buyuruyor. Güzel amelleriniz bana gösterilir. Nasıl salivatlar gidiyor. Güzel amelleriniz bana gösterilir. Ben Cenab-ı Hak ederim. Menfi amelleriniz gösterilir. Sizin için... İstiğfar ederim buyuruluyor. Yani bu kadar bir şefkat ve merhamet dolu bir peygamberi ümmet kıldık. Tabi şu da var hadislerde, kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani bu dünyada ne kadar Efendimizle berabersek, nerede beraberiz, aile hayatında ne kadar Aile hayatımız ne kadar onun aile hayatına benziyor. Evlat yetiştirmemiz nasıl onun evlat yetiştirmesine benziyor? Hasan Hüseyin Efendi Fatıma Vademiz'in ne şekilde yetiştirdi? Ticari hayatımıza ne kadar benziyor? İçtimai ızdıraplar karşısında, dramlar karşısında, trajediler karşısında tavrımız, kalbimizin, vicdanımızın durumu nasıl? Ki sevdiğiyle beraberdir buyuruluyor. Ondan sonraki okunan ayet, Cenab-ı Hakk'ın bir üsve-i hasene. Peygamber Efendimizi bir üsve-i hasene olarak Cenab-ı Hak'ın gönderdi. Üsve-i hasene? Örnek şahsiyet. Yüksek karakter, yüksek şahsiyet. Numuni misal. Fakat Cenab-ı Hak e üç tane şart koşuyor. Bize Efendimiz ne kadar örnek. Birisi Allah'a koşmayı umanlar. Demek ki imanın kalpte bir yakın haline gelmesi. Yani kulun Cenab-ı beraber olabilmesi. Nasıl ayet-i kerimedeki tarif? Ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken, yani hayatın her safhasında kalbin Cenab-ı Hak'la beraber olması. Cenab-ı Hak'u unutmamak. Ben Allah rızasında mıyım, değil miyim her an? Kendimizi bu muhasebe içinde tutabilmek. Bunun bize örneği nedir? Ben ne kadar bu muhasebenin içindeyim? Yine ayet e göklerin ve yerin yaratılışını derinden derine düşünürler her şey ilahi azamet tecellisi, ilahi kudret akışları, her şey ilahi azametin vitrini. Her şeyde ilahi hükümranlığın bir mührü var. Demek ki ne kadar biz Cenab-ı berabersek bu taraflara intikal etmemiz lazım. Yani bir tefekkür gelişmesi lazım. Nefsani tefekkürü bir tarafa bırakıp ruhani tefekkürün kalpte inkişaf etmesi lazım. Yani Cenab-ı ilahi sanatına kalbin teşni olması lazım. Her an hamd içinde. Ya Rabbi sen ne yücesin. Elhamdülillah Rabbil alamin halinde. Cenab-ı Hakk'a verdiği nimetlere karşı teşekkür halinde. Cenab-ı Hakk'ı unutmamanın gayreti ve zikir halinde. Ya Rabbi sen sufansın derler. Bizi cehennem azabından koru derler. Dem yani birinci şart üsve-i hasene örnek karakter ol olabilmesi için Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı umanlar, yani vuslatla merhale alanlar, Cenab-ı Hakk'a dost olabilmekte merhale alanlar. Dostluk nedir? Dostluk, müştereklikten kaynaklanır. Sevilende kendi hususiyetlerinin görmesinden kaynaklanır. Yakub Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı, kendi karakterini Yusuf Aleyhisselam'da gördü, Yusuf Aleyhisselam'a meyletti. Beşeri hayatta baktığımız zaman, ne kadar kalplerde müştereklik varsa o kadar arkadaşlık vardır. Yani bir arkadaşa baktığımız zaman diğer onun arkadaşının vasıflarını görürüz. Cenab-ı Hak da kuluyla dost olmak istiyor. Onun için ıkra bismi rabbi kelleziye halak buyuruyor. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku buyuruyor. Yani her şeyi ilahi mührü gör, ilahi azameti gör, ilahi tecellileri gör, o şekilde yaşa, o şekilde Cenab-ı Hakla dost ol. Hüsviyasının birinci şartı bu. İkinci şartı ahirete kavuşmayı umanlar. Yani faniyelin içine girenler. Cenab-ı Hakk'ın esmasının beka ve hat sıfatı yok. Beka yok dünyada. Bakilik yok. Ebediyet yok. Her şey fani. İşte bir taraftan giriş, bir taraftan gidiş. Onun bir gün de yaşıyoruz. Küllümen aleyha fânî Yeryüzünde her canlı yok olacaktır. Bu faninin içinde bulunmak, bu şekilde ihtirasları bertaraf edebilme. Biz kul olabilmek için geldik. Kulluk imtihanı için geldik. İhtiraslara kul olmamak, menfaatlere kul olmamak, fanilere kul olmamak, yanlı Cenab-ı Hakk'a kul olabilmek. Bunun için de faninin içine girmek. Her an hazırlıklı olabilmek. Çünkü talebeliğimizin hangi safhada biteceğini bilemiyoruz. Daha talebeliğimize ne kadar zaman var bilemiyoruz. Son nefese kadar talebelimiz devam edecek. Esas istikbal, bu ölümden sonra başlayacak istikbal. Onun için mühim olan o kundakla tabut arasındaki o mesafeyi, o metcezirleri iyi idrak edebilmek. Ve bu şekilde ölüm problemini ön plana getirebilmek. Üçüncüsü de Allah'ı Celle'de çok çok zikreden, unutmayan kimseler için Allah Resulü'nün üst fiyatı, örnek şahit, örnek karakter vardır buyuruluyor. Ve bu örnek karakter yaklaşabilmek. Ve güzel insan olabilmek. Bir kamil insan modeli meydana getirebilmek. Bu şekilde. 3. olarak okunan ayette Cenab-ı Allah ve melekler salat eder böyle kime peygamber Efendimize. Onun itibarını yükseltiyor, seviyesini yükseltiyor. Ya yani Cenab-ı Hakk kendisinin salat ettiğini, meleklerin meleklere salat ettirdiğini biliyor. Fakat bu nasıl salattır? Bizim keyfi biz bunun keyfiyetini bilemeyiz. Bizim bizim idrakimizin dışında. Ondan Cenab-ı Hak size çok çok salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyuruluyor. Yani Resulullah'a beraberlik, onun yaşadığı hayatı yaşayabilmek.